لتيوما evet. اين Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve ssalatu ve selam ala ve sahbi ecma'in amma Hamt alemlerin rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve ve onun Tahir Güzide Ashabının üzerine olsun kardeşlerim. İnşallah bugün yine pratik akaid dersleri adlı dersimize devam edeceğiz. Bu dördüncü dersimiz oluyor Allah'ın izniyle. Geçen hafta İsmail Hüsna dediğimiz Allah-u Teala'nın güzel isimlerine değindik. Bazı güzel sıfatlarını burada zikrettik. Ve bu isim ve sıfatlara iman konusunda ortaya koymamız gereken akidemizi de belirlemiştik. Allah izin verirse bugün önemli bir konuya değineceğiz. Konumuz ibadet. Konumuz ibadet. İbadet sözlükte ne anlama geliyor? Terimsel olarak hangi anlama geliyor? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Öncelikle kısaca ben şöyle bir değinmek istiyorum. İbadet sözlükte Mahmut hocam tapmak, kulluk et, kulluk etmek yani ilah edilmek anlamına geliyor. Bu yüzden ab kelimesi de yani kul demek, esir demek, köle demek buradan geliyor. Terimsel olarak da yani ibadet Allah'a tapmak veya bir başka tabirle burada da gelecek Allah'ın sevip razı olduğu gizli ve açık bütün emirlerine biz ibadet diyoruz. Dolayısıyla ibadeti hak eden sadece Uğur kardeşim Allah subhanahu ve ta'ala olduğunu kabullenmemiz lazım. Şimdi öncelikle bu girişten sonra şöyle bir ibadetin tanımını inşallah Ahmet hocamdan dinleyelim, devam edelim. Evet. İbadet tanımı. İslam dininde ibadetin tahrir edilmiş din sahiplerinin batıl inanç ve bozuk kılıkla mensuplarını anlandığından farklı geniş bir anlamı var. İslam'da ibadet Allah-u Teala'nın sevip razı olduğu açık ve gizli söz ve amellerin tüm birden verilen isimdir. Evet. Şimdi ibadet kavramı gerçekten günümüzde biraz çarpıtılıyor. Ve hakkıyla ibadet kavramı bilinmiyor. Bazı insanlar ibadeti sadece tapmak, kulluk etmek, secde etmek olarak algılıyor. Acaba diyorum bir insanın emrini dinlemek, Allah'tan başkasının, Allah'tan başkasının hukukunu yüceltmek, Allah'tan başkasının yasaklarını uygulamak, bu ibadet kapsamına girer mi girmez mi? Yani ibadet deyince sadece secde etmek, bir taşın önünde eğilmek, bükülmek, yüceltmek mi? Yoksa bununla beraber, evet bu tanımla beraber, bir de Allah'ın dışında birinin emrini yüceltmek, hukukuna uymak, yasaklarını uygulamak, bu da ibadetin kapsamına girer mi girmez mi? Bunu bir aramızda isterseniz konuşalım. Evet. Söz sizde. Var mı konuşmak isteyen? Evet Mahmud hocam. Bir şey olması lazım. Ee, eğer ki sadece sonuçta gördüğümüz e, birisinin emrine oldu. böyle ki Allah'ın emrine muhalif olsa evet. hiç kimsenin Allah'ın emrine muhalif olan bir şeyde bir başkasına uyması. Direkt baktığımız zaman e, tamam ibadet kapsamına giriyor gibi görülse de işin e, gönülden yapılması gerekiyor. Evet. Gönülden olmazsa sevmez, sevmeden yapılmazsa e, bu ibadet kapsamına girmez bu şekilde. Çünkü burada sanırım ileride gelecek bu şey, yoksa harici olursa, mesela en küçük bir haricilerden bir kısmı küçük günah işlemeyi dahi küfür saymışlar mısın? Evet. Küçük günah işleyen, ise normal böyle mutedil kabul edilen haricilerse büyük günah sahiplerine küfür üzere görmüşlerdir. Halbuki bu hatalıdır. Evet. Günlük hayatta biz yoksa hep küfre düşerdik. Allah'tan başkasına ibadet eder. Koluna evet. düşerdik. Eğer direkt olarak böyle görüntüyle görüntüde yaptığı amellerle insanların Allah'tan başkasına ibadet ettiğini söyleseydik harici olmaktan kurtulamazdık. Doğru. Ancak bununla beraber zaten diyelim ki bir insan Allah'ın emrinin dışında başkalarının emirlerine, hukuklarına, hükümlerine rıza duyuyor ve memnun oluyor, üstün görüyor. Biz buna o zaman ibadet diyoruz. Ama bunun dışında bir insanın istemeyerek, razı olmayarak, zor durumda kalarak ortaya koymuş olduğu bir takım hatalarını direkt onu küfürle itham etmek, onu dinden çıkartmak doğru bir akide, doğru bir bakış açısı. Değildir. Biz biliyoruz ki Ehl-i Sünnet diğer fırkalardan farklıdır. Ehl-i Sünnet hariciler gibi değil. Çünkü hariciler bütün günahları küfür dairesine sokuyorlar. Mürciye de bunu tam zıttı. Mürciye fırkası. Onlara göre de insan hangi küfrü, hangi şirki, hangi haramı işlerse işlesin. Yeter ki Allah'a inansın. Ona asla imanına zarar vermez diye inanıyor. O halde ehl sünnet vel cemaat haricilerle mürciyenin ortasında ne? Hani ameller veya sözler veya fiiller değil mi hocam? itikatler insanı küfre düşürmez demiyor. İnsanı sözler de itikatler de ameller de küfre düşürebilir Allah korusun. Dolayısıyla ehl sünnetin yolu burada mutedil bir yol o halde İslam'da ibadet nedir burada güzel bir tanım yapıldı Allah-u Teala'nın sevip razı olduğu Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu açık ve gizli söz ve amellerin tümünü birden içeren bir ibadettir, isimdir yani biz allah ve Teala'nın bizden istediğini sevdiğini yaparsak ibadet oluyor, bir de ibadetler şimdi gerçe iki kısım zahiri ibadetler bir de batini ibadetler, zahiren hepimizin yapmış olduğu ibadetler var. Bir de kalbimizin yaptığı ibadetler var. Biz bunlara da kat ibadetleri diyoruz. Gelin zahiri ibadetleri bir görelim. Yani gözle görülen o ibadetler neler? Evet, açık ibadetlere kelime-i şehadet telaffuz etmek, namaz, zekat, oruç, hac, Allah yolunda cihad etmek, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak muhtaç olanların ve mazlumların yanında yardımına koşmak Allahu Teala'ya davet etmek ve benzeri ibadetler örnek gösterilebilir evet bunlar açık ibadetler ibadet dediğimiz zaman o zaman şöyle bir ekrana ibadet yazalım iki tane bir ok işareti koyalım birisi açık gözle görünen ibadetler diyelim ve bunlara namaz kılmak oruç tutmak, zekat vermek hacca gitmek dürüst konuşmak, yalan söylememek değil mi açık ibadetler bunlar ve hacca gitmek, zekat vermek davet etmek dua etmek değil mi? iyilikte bulunmak, kötülükten sakındırmak komşuya iyilikte bulunmak misafire ikramda bulunmak bütün bunlar ibadet ve Allah bizden bunları istiyor. Allah bunlardan razı alsam hocam Allah bizim komşuya ikramda bulunmamızdan razı ve seviyor Müslümana güler yüze davranmaktan tebessümden razı oluyor. Dolayısıyla biz bir Müslüman olarak zahiren bu gördüğümüz ibadetleri, zikrettiğimiz ibadetleri yaparsak, ibadetin açıkça görülen zahir olanlarını yapmış oluyoruz. Şimdi bir de kalp ibadetleri var. Yani kalbimizden ibadet ediyoruz. İbadetin ikinci kısmı. Onları da bir öğrenelim, aradaki temel farkları görelim. Evet Ahmet hocam. Gizli ibadetler ise Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret günü. Aza ve kadere, hayır ve şerri, şerrine inanmak, Allah'tan korkmak ve ondan sakınmak, ondan ümit etmek, ondan tevekkül edip de, ona tevekkül edip dayanmak, ondan yardım istemek, onun için sevip, onun için buğz etmek, onun için dost olup, onun için düşman olmak ve benzeri ibadetler örnek verilebilir. Bunlar da kalbin işi yani imanla alakalı meselelere iman etmek, Allah'a iman etmek kalp işi, kalp ibadeti bu. Meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kadere iman. Hayrıyla şerriyle kaderin Allah'tan olduğuna iman etmek. Bunlar da aynı şekilde kalbin doğruladığı, ibadet ettiği, kulluk ettiği. Kalp bunları doğrulamazsa Allah muhafaza biz iman dairesinden çıkarız. İbadette Allah'tan başkasına kulluk etmiş oluruz. Allah'tan korkmak, Allah'ı sevmek. Ona tevekkül etmek, ona dayanmak, ondan istemek, ona dua etmek. Bütün bunları da eklediğimiz zaman kalple alakalı mesele değil. Muhammed Hocam korku neyin meselesidir? Mahmut Hocam, Ömer Hocam kalbin meselesi. Sığınmak mesela biz zorluk kanununda, meşakkat kanununda, düşmanın karşısında kime sığınırız? Allah Subhanahu ve Teala'ya sığınırız. Herhangi bir ödüye, bir zata, bir türbeye veya uzaktaki bir efendiye sığınmak... Ondan yardım beklemek, medet beklemek, yardım istemek bunlar o zaman kalp ibadetlerinde şirk olur. Burayı biraz açmak gerekiyor. İbadette şirk ne yapar? Bütün bizi Allah korusun ibadetlerimizden alıkor, tüm amellerimizi de boşa heba ettirir. Dolayısıyla nasıl ki biz namaz kılarken Allah'a secde etmek zorundayız. Evet bu zahiri ibadetlerde Allah'a dönmek zorunluluğumuz var. Kalp ibadetlerinde de Allah'a dönmek zorunluluğumuz var. Mesela benim korkum kimden olması gerekiyor? Allah'tan. Kime dayanmam gerekiyor, tevekkül etmem gerekiyor? Allah'a. Kime sığınmam gerekiyor? Allah'a sığınmam gerekiyor. Yine bakın burada, ümit var olmak. Yani mesela bir Allah korusun zorlukta, hastalıkta, meşakkatte, darlıkta değil mi? Geçim zorluğunda. Kimden ben yardım isteyeceğim? Kimden ümit var olacağım? Allah'tan. Ama ben ölmüş bir zattan, uzaktaki bir efendiden, veya bir türbeden, bir yatırdan, bir kabirden gider de işte benim çocuğumun bahtını aç. Benim çocuğum üniversiteyi kazansın da adam olsun anlamında bir duada bulunursam değil mi? Olur mu? E bu ibadetimi yani temennimi kime yapıyorum? Allah korusun. Türbede yatan o insanlara yapıyorum. Bazen biz TV ekranlarında görüyoruz. Üniversite sınavlar yaklaştığı zaman ne yapıyorlar? Anneler, babalar Türbelere gidiyor, yatırlara gidiyorlar. Oradaki insanlardan medet bekliyorlar, yardım bekliyorlar. Diyorlar ki gidelim, yalvaralım onlar bizim çocuklarımıza yardım etsin. Oysa bu bir kat ibadetidir. Yardımı biz Allah'tan istemeliyiz. Hasta olan bir insan Allah'tan yardım istemeli. Düşman peşine takıldığı zaman, kovaladığı zaman Allah'a sığınmalı. Değil mi? Veya yolda gidiyoruz, kaza yapma tehlikemiz var. Allah'tan ya Rabb bana yardım et diye. Allah'tan istemeyiz ama kalkar da bir ölüden bir zattan isterse yaşayan bir insandan bu kan ibadetini Allah'a değil başkasına yapmış oluruz. O zaman bu şirk o ortak koşmak olur. Nasıl ki zahiri ibadetlerde şirk koşmak varsa kan ibadetlerinde de şirk koşmak vardır. İnanın birçok insanlar bugün günümüzde bunları yapıyorlar yani kuburiyum dediğimiz kabirlere tapanlar kabirperestler gidiyorlar kabirlerden medet bekliyorlar ben ölelerini gördüm gidiyorlar kabrin önünde yatıyorlar diyorlar ki biz burada üç günden beri yatıyoruz bu kabir sahibinden şifa bekliyoruz böyle bekliyorlar ben sordum dedim ki yani Allah'tan ne istemiyorsunuz tabi diyor Allah bunun vesilesiyle kabul edecek madem Allah kabul ediyor neden bunu vesile ediniyorsun ki duanı açık bir şekilde ya Rabbi ya Rabbi ben hastayım bana şifa ver ya Rabbi hastama şifa ver neden demiyoruz bu sefer soruya cevap veremiyor dolayısıyla hani direkt Allah'tan istemek varken değil mi Allah muhafaza aracılarla Allah'a dönmek bu dinde yoktur meşru değildir hatta Mekke müşriklerinin yaptığı şirk buydu Uğur hocam Mekke'de müşrikler Allah subhanahu ve ta'ala'ya kulluk etmeleri gerekirken putları aracılığıyla Allah'a dönüyorlardı. Diyorlardı ki onlarla bizim aramızda Allah'la bizim aramızda bu putlarımız bir aracıdır, şefaatçıdır. Biz putlara ibadet ederiz, tavaf ederiz, dua ederiz. Allah böylece ibadetimizi onlar aracılığıyla kabul eder. Böyle inanıyorlardı. O yüzden ibadet konusu gerçekten en önemli bir konudur. Şimdi ibadetin tanımını yaptık. Allah'ın sevip razı olduğu açı ve gizli amellerin tümüne biz ibadet diyoruz. Bunu tanımladık. İbadetin zahir olanına bir de gizli olanına değindik. İki boyutunda da iki maddesinde de asla şirk koşmamak gerektiğini ifade ettik. Hocam ben namazda, kıddeye dönerim değil mi? Namazımı Allah için kılmazsam veya secdemi Allah'a değil de bir taşa, bir puta, bir ölüye, bir mezara, hatta hatta bir insana yönelik eğilir, bükülür ve yüceltir ve kutsarsam bu ibadette şirk oluyor değil mi? İşte kat ibadetlerinde de aynı şekilde şirk vardır. Biz kime dayanırız Ahmet hocam tevekkülde? Allah'a. Allah'a dayanırız. Ona tevekkül ederiz. Ama dersek ki Filan insana, filan ustaya, filan patrona, filan şahsa güvendim dayandım. Ya o olmazsa benim rızgımı kimse veremez. O olmazsa ben hayat süremem. Sen olmazsan benim mümkün değil rızgım olmaz, karnım doymaz, çolum çocuğum aç ve perişan kalır. İnancın Allah'a ortak koşmaktır. İbadette saf ve arı duru bir ibadet anlayışı olması lazım. Maalesef günümüzde Müslümanlar bunları bilmiyorlar hata ediyorlar şimdi bu konuda devam edelim evet buna göre İslam dininde kulu Rabbine yaklaştıran şeriata uygun söz ve fiillerin hepsi ibadet kapsamındadır burası çok önemli yani İslam dininde kulu Rabbine yaklaştıran peki bizi Rabbimize yaklaştıracak olana karar veren kim beni Allah'a yaklaştıran ibadetler var namazım var orucum var Zekatım var, tevekkülüm var. İstaaz edeyim Allah'a sığınmam var. Tevekkül dediğim Allah'a dayanmam var. Ümit var olmam var. Kurban kesiyorum, Allah'a yöneliyorum. Bütün bunların hükmünü belirleyen, kararını veren, bunların ibadet olduğunu, Allah'a yakınlaşmama vesile olduğunu kim belirtiyor? Allah ve Resulü. Yani beni Allah'a yakınlaştırmama vesile kılacak amelleri hatırlatan Kitabullah ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa birinin ibadet belirleme hakkı var mı? Allah kitabında bize haber veriyor. Yoksa Allah'ın izin vermediği ve birilerinin de hüküm koyma, ibadet belirleme, şeriat koyma hakları olduğuna mı inanıyorlar diyor. Benim ibadetimi belirleyen kimdir? Allah değil mi? Resulü değil mi? Örneğin ben Kıble'ye dönüyorum. Niçin Kıble'ye dönüyorum? Ellerimi bağlıyorum. Niçin bağlıyorum? Allahu Ekber diyorum. Niçin Allahu Ekber diyorum? Fat okuyorum. Niçin yani namazın içerisinde Fat okuyorum? Bütün bu ibadetlerimi, bu yapmış olduğum ritüelleri bana belirleyen kim? Öğreten kim? Emreden kim? Hasan hocam. Allah ve Resulü. Eğer aklımızdan, kafamızdan, geleneklerimizden, göreneklerimizden, toplumumuzdan, atamızdan, bir ibadet belirlersek örneğin somut bir örnek verelim regaib kandili dün bir kandil vardı ee, yani regaib kandili ibadet olarak ne yapıldı insanlar tarafından kutlanıldı peki Allah emrediyor mu bunu Resul emrediyor mu bunu sahabi emrediyor mu bunu yapmış mı İmam Ebu Hanife yapmış mı İmam Şafi yapmış mı peki o gün eğer yapılmadıysa bugün niçin yapılıyor o gün din olmayan bugün nasıl din oluyor? O gün din bugün de din olmaması gerekmiyor mu? O gün eğer terk edilmişse bugünün müminleri acaba onlara yeni bir din getirmiş olmuyor mu? Yoksa bugünün Müslümanları ey Resul, ey sahabe, ey İmam Ebu Hanife siz bilmiyordunuz. Sizlerde takva azdı, eksikti. Biz sizlere şimdi takvayı öğretmeye geldik. Asıl din, İslam, asıl takva 21. yüzyılda bizim yaşadığımız imandır, dindir, ibadettir. Anlayışını mı biz öğretmeye kalkıyoruz? Yani biraz bunun felsefesine hocam girelim. Biraz tartışalım bunları. Bu Regaib kandili, bu Recep kandili, bu Mevlüt kandili, bu Miraç kandilleri. Çünkü binlerce kez bize soruluyor Uğur hocam bu özel günleri tahsis etme hakkımız var mı? Şimdi siz İngilizce hocasınız hocam değil mi? Yani bir kural, bir formülü sizin şu an kafanızdan İngilizceye koyma hakkınız var mı yok mu? İmkansız, İmkansız değil mi? Kural dışı bir şey artık. Belli kurallar var, zamirler var, fiiller var değil mi? Ya şimdi bu din de böyle Uğur hocam. Yani kimsenin, benim, senin, Mahmut hocamın, Ömer hocamın, Hasan hocamın, Ahmet hocamın, amcamızın Allah razı olsun asla bir kural, bir ibadet koyma hakkı yok. Şimdi eğer hocam sen you are biliyorsun hocam sen hocamısın ar yerine başka bir şey koyabilir misin? Yani you'nun değil mi akabinde gelmesi gereken nedir? Ar. Onun yerine başka bir şey gelir mi? Getirdiğin zaman ne olur hocam bidat olur. Yani İngilizce'de hocam bidat oluyor. İngilizce kurallarında bidat işliyoruz biz buna bidat diyoruz. Kural dışı bir şey koyuyoruz. Yani olmaması gereken bir şeyi, İngilizce dil edebiyatında olmayan, gramerinde olmayan bir şeyi ekliyoruz. İnanın eklediğimiz zaman bütün İngilizce öğretmenler ne der bize? İngilizler duysa ne der bize? Derler ki, ya sen bizi İngilizce öğretmeye mi kalktın? İnan bunu derler. Bu kural dışı derler. Bu yaptığın ya bilimsel bile değillerle Hatta istediğin kadar ekle derler. Senin ortaya attığın şeyin dilde hiçbir yetkisi yok karar verme merciği. Hakkı sende değil derler. Vallahi din de böyledir. Din Allah'tan ve Rasulü'nden konmuştur, tamamlanmıştır. Nasıl gramer, İngilizce'de tamamlanmış, Türkçe'de gramer tamamlanmış, biri gelip de ben tamamlayacağım iddiasında bulunsa komik olur, gününç durumda kalır. Bu din tamamlanmıştır. Kur'an ve sünnet bize her şeyi öğretmiştir. Peki buna, ra buna rağmen şimdi Mevlüt Kandilleri Ömer Hocam nasıl oluyor? Bunu peygamber yaptı mı? Sahabe yaptı mı? Tabiin yaptı mı? Ve bunlar ibadet olarak yapılıyor. Ecir alınması bekleniyor değil mi bunda? Evet hocam söz sizde. Biraz da beni dinlendirin. Geçen bir yerden okudum onu söyleyeyim geçen zaman. Evet. Diyor ki eee yazda İslam dinini belli gün ve gecelerde zaman bir din haline getirmeye çalışıyor. Evet. 35 gün ve gece tamam bu kadar tam 10 gün, hafta. Üç gün şu kadar Bitti. Evet. Yani üç beş gün içerisinde Bizim toplumumuz daha güzel uyuyor. Evet. uyuma devam ediyor. Yani 365 gün şu ibadet gün. anlayışımızdan bizi üç beş belli gün. günlere, 3-5 günlere sınırlıyorlar, mahkum ediyorlar. Biz de aldanıyoruz, kanıyoruz. Belli gecelerde. Belli gecelerde. Yani, belli gecelerde. sonra akşam. Evet. Hocam bu bu söylemler Toplumda yanlış anlaşılabilir. Mesela... Yani şimdi ...bu sözünüzü dinleyen insan zanneder ki sizi... Evet. ...Yaşar Nurestürk gibi konuşuyoruz. Zanneder yani. <gülüyor> Allah'a söndürürsün. Evet. Şimdi Recep elhamdeli rahmetullah'ın çok güzel bir sözü var. La ilahe illallah... ...Muhammedun Resulullah. Bu şahadetlerin anlamı nedir? Diyor. La ilahe illallah... ...şöyle edilir diyor. La ilahe illallah... İbadeti tüm çeşitleriyle ancak Allah'a yapmaktır. Evet. Tüm çeşitleriyle ibadeti sadece Allah'a yaparsan la ilahe illallah'ı gerçekleştirmiş olursun. Bu şehadetin hakkını vermiş olursun. Muhammedun Resulullah ne istersen ne gidiliyor? Muhammedun Resulullah senden ne istiyor? Biz la ilahe illallah demiyoruz sadece. La ilahe illallah dersek cennete gidebilir miyiz? Muhammedun Resulullah cennete gidilir mi? Asla. Gidilmez. O zaman Muhammedur Resul'un gereği diyor. Hani ibadeti sadece Allah'a yapacaktık ya. Bu yapacağımız ibadeti başkasının yaptığı gibi değil. Sadece Hazreti Muhammed'in yaptığı gibi yapılmalıdır. Evet. Olur. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İkisini tamamlamanın yolu böyle diyor. Öyleyse Yani tevhidullah Allah'ı bilme ve tevhidur resul Evet. Resulü billeme. Yani Resulü billeme derken yanlış anlaşılmasın. Yani Resulün yaptığı gibi yapmak, uygulamak. Çok güzel. O zaman biz burada diyeceğiz ki mesela biz Hanefi'yiz kardeşlerim. Biz Hanefi toplumuyuz. Yani babamız içimizde şafir olanlar olabilir belki ama bu toplumun çok büyük ölçüde ve Hanefi'dir. Ebu Halife. Ebu Halife'nin getirdiği din bize bıraktığı din kitaplarında var. Bunun bıraktığı dinde kitapta olanları Tam hata işlemek her insana şeydir. Ama genel hatlarıyla bu Hanife temsil tepsil ettiği dinin altına ne yaparız biz? imza atarız. Evet ki bunu doğruyoruz herhalde. Evet. evet. O, o zaman mesela hocamın sorduğunuz, sizin sorduğunuz bu şeyler. Ebu Hanife Rahmanullah'ın gerçekten bu kandillerle ilgili görüşü nedir? Sonra da uydurulmuş bir gelenek mi bu? yoksa Muhammed Aleyhisselam'dan sahabeden, müştehit alimlerden gelen bir ibadet mi? Baktığımız zaman sağlam olmadığını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la gelmediğini görüyoruz. Ee, onun için e, şey, e, ki, evet. bunlar bidat ve Resulullah Aleyhisselatü evet. idati etmiştir, Yani İmam Ebu Hanife döneminde kandil sorusu sorulmuş mu ki? Yani sahabeden sonra gelen tabi'in ve tebe-i tabi'in Kandil diye bir şeyi bilinçaltlarına yerleştirmişler de bunu da araştırmışlar mı? Sormuşlar mı ki? Sormamışlar. Böyle bir soruları kendilerinin gündemlerine girdiğine dair elimizde araştırmalarımızda bir bilgi yok. Yani ne İmam Ebu Hanife, ne İmam Şafi, ne İmam Malik, ne İmam Ahmet, ne İmam Yusuf, ne İmam Hasan Muhammed. Yani Allah hepsinden razı olsun, onların gündemlerinde böyle bir kandil diye bir şey yoktu. O halde biz e, şu noktaya gelmek istedik, ibadetleri belirleyen Allah ve onun ertisidir. Hocam çok güzel bir tanımlamalar yaptı yani. Nasıl ki ibadeti Allah'a yapıyorsak, ibadetin şeklini, kurallarını, formüllerini nasıl yapılacağını şematik olarak bize, pratik olarak öğreten peygamberimize uymak zorundayız peki uymayanlar var mı işte toplumda biz bunları gördüğümüz için bu doğruları anlatmakta zorlanıyoruz maalesef müslümanlar sanki e, böyle bir dini ibadeti reddetmişiz gibi algılıyor regaib yok miraç yok işte mevlüt kandili yok ama bir tane gecemiz var onu kabul ediyoruz şemdilli'den bir grup kardeşlerimiz aralarında ihtilaf etmişler dün bu saatlerde toplanmışlar aileler yani kadınlar, erkekler, büyükler aralarında konuşuyorlar. Kardeşim Allah razı olsun telefon açtı, mikrofonu da açarak bizzat dinlettirdi. Orada da aynı şeyler tartışılıyor. Aynı şeyler Türkiye'nin her tarafında tartışılıyor. Ben de gereken cevap bu şekilde verdiğim gibi onlara da verdim. Bu halde ibadet belirleme hakkımız yok kardeşler. Peki burada güzel bir nokta şeriata uygun söz ve fiillerin hepsi ibadet kapsamındadır ne demek şerata uygun söz ve amellerin tümü ibadet kapsamına girer şerata uymayan dine uymayan o zaman ibadet kapsamına girer mi girmez ibadeti belirleyen Allah ve onun Resulü tevkifidir yani onun belirleyicisi karar mercisi Allah ve Resulü mesela Hasan hocam namaza durduğumuz zaman ellerimizi bağlıyoruz değil mi ellerimizi böyle bağlamasak örneğin değil mi böyle bağlamasak şöyle yapsak olur mu niçin bu da bir ibadet hükmünde olmaz mı uğur hocam e çünkü peygamber yapmadı çünkü peygamber yapmadı e peki namaz kılarken böyle yapsak namaz kılarken böyle yapsak ellerimizi böyle arkaya bağlasak çünkü peygamber yapmadı İnanın bu usulü aldığımız takdirde bütün kafamıza gelen bidatla alakalı soruların hepsini öğrenir buluruz. Çok basit kalır bize o zaman. Sorunumuz ne? Peygamber yaptı mı? Sahabe yaptı mı? Bu soruyu soracağız. Yaptı mı? Yaptıysa yapacağız. Yapmadıysa terk edeceğiz. Buna delilimiz ne? Kim bir amel işlerse, o amel de emrimizin dışındaysa, o amel merduttur, kabul görmez hari Müslim'de peygamberimiz bize böyle buyuruyor. Ben böyle yaptığımda bunu peygamberim yaptı mı? Yapmadı. Peygamberim diyor ki bu benim amelim değilse sen koyuyorsan kafandan bu amel kabul edilmez diyor. Anlatabildim mi? Elimi arkaya bağladım bu amel benden bir amel. Ama bunu peygamber yaptı mı? Yapmadı. O zaman Allah bunu kabul etmeyecek. Eğer her insanın ibadet belirleme, kural koyma hakkı olsaydı o zaman Allah'ın peygamberinin gelme hikmetinin manası nedir? Değil mi? O yüzden son bir cümle bu noktada. Her bir bidat din koyuculuktur. Her bir bidatçı bir kural belirleyicidir. Her bir bidatçı peygambere sen dur yerine ben öğretirim diyendir. Sen bilmiyorsun ben senden daha iyi biliyorum. Hem ne kadar Allah seni gönderdiyse sen bize mesajı ilettin. Ama biz senin eksik kaldığına inandığımız için şu an ibadet belirliyoruz demektir. Dolayısıyla inanın bu felsefeleri, ibadetle alakalı bu at yapılar arka planları iyice öğrenmek zorundayız. Aksi halde ibadetin lezzetini de alamayız. Önümüze çıkan her insanın ibadetle alakalı ortaya koyduğu şeyin ibadet olduğunu zanneder biliriz. Şimdi bakın bu konuda bir ayet var. Evet. Bir Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. De ki... Şüphesiz benim namazım da ibadetlerim de hayatım ve ölümüm de alemlerin Rabbi Allah için diyor. Peki peki bu ayetten önce kısa bir şey. Biz diyelim ki ibadetlerde sünneti uyacağız dedik peygamberimize ve Allah'ın bize öğrettiği gibi olacağını söyledik. Peki bir bidat işledik. Değil mi? Mesela bir bidat işledik. Allah muhafaza. Bu kandilleri yaptık. Allah bize bunun ecrini verir mi? Mükafatını verir mi? İnanın vermez kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam hadislerinde diyor ki Allah bidatçinin ibadetini, sarfını, cihadını asla kabul etmez. Çünkü Allah ancak muhdis olandan kabul eder. Muhdis yani kendi rızasına uygun yapan bir de biraz sonra gelecek maddelerde sünnete uygun, Peygamberinin yaptığı gibi yapandan razı olur. Aksan da Olmaz şimdi bazen toplumda diyorlar ya yat kalk kabul eden hak ya diyor bırak diyor hocam istediği gibi yatsın kalksın yeter ki ibadet etsin yat kalk kabul eden hak şimdi böyle olmaz ibadette peygamber gibi yak kalk ancak o zaman Rabbul Alemin kabul eder böyle dememiz lazım böyle öğretmemiz lazım. Çocuklarımıza, eşimize, komşumuza, ailemize, akrabamıza, annemize, babamıza Allah'ın istediği gibi Peygamberinin de yaptığı gibi bir ibadet anlayışını kazandırmamız lazım. Bakın burada ayet ne kadar güzel. Kul innes salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin De ki benim namazım, namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Demek ki ibadetim de kurbanım da Allah için. Yaşamım da ölümüm de Allah için. Dünya hayatında her şeyim Allah için olması gerekiyor. Ayet ibadeti Allah'a tahsis etmenin önemini vücubiyetini anlatan çok güzel bir ayettir. Şimdi ibadeti tanıdık kısa ve öz. Amellerin kabul edilmesinin şartları ben mesela namaz kılıyorum, oruç tutuyorum veya zekat veriyorum veya bir iyilikte bulunuyorum, bir hayırda bulunuyorum veya kurban kesiyorum değil mi hocam sadaka veriyorum. Bu amellerimin kabul olabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Çünkü ameller var kabul olur, ameller var Ömer hocam kabul olmaz. Peki birinci şartımız nedir? Amel, amellerin kabul edilme şartları, Müslüman yapabileceği herhangi bir ibadet ya da amel, Allah tarafından ancak şu iki şartla kabul edilir. Bir, amellerin Allah'a ihlasla yapılması. Mitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Dikkat et, halistin yalnız Allah'ındır. Evet, bir hadis var orada. Aynı kaynağında yer alan bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göredir. Evet, evet amellerin yani ibadetin kabulü için Hasan hocam birinci şartımız amelde ihlas olması lazım. Nedir buradaki ihlas? Amelimi Allah için yapacağım. Bir insana yaranmak için, onun gözüne girmek için değil. Veya biri dedi, sırf ona itaat etmek için değil. Yani kimin için yapacağım? Allah için yapacağım. İhlasla Allah için yapacağım. Peki, buna delil ne? Ayette Allah Subhanahu ve Teala açık bir şekilde... Bakın bize beyan ediyor El alel ilaydün halis. ki halis din Allah'ındır. Yani burada halis din dinden maksat nedir? İbadettir. Halis ibadetin hak sahibi Allah'tır. Yaptığımız ibadeti Allah'tan başkasına yaparsak o zaman halis olmuyor, katışıklı oluyor. Karışıyor, bulanıyor. Hani hocam bir Pınarın bulanması gibi veya bir derenin bulanması gibi bir bardak suyun bulanması gibi arılığını saflığını kaybediyor. O yüzden ibadet konusunda sadece ve sadece Allah'a dönmek ve yapmak gerekiyor. Yoksa Allah kabul etmiyor Hasan hocam. Bakın buna sahihinde dediğimiz Bukhari ve Müslim'den bir dediğimiz var. Allah Resulü diyor ki açabilirsin Mahmud hocam bir bakar mısın? Ameller ancak niyetlere göredir. Ameller ancak niyetlere göredir. Peki bu hadiste ne görüyoruz? Yaptığımız Ahmet hocam her amelimiz Allah için olacak. Eğer Allah için amel etmez, Allah da bizden asla kabul etmiyor. Allah subhanahu ve ta'ala bizden ancak ve ancak onun rızasını kazanmak amacıyla yaptığımız takdirde kabul ediyor. O halde birinci inşallah maddemizde amellerin kabul edilmesinin temel şartının üzerinde durduk. İkinci maddemiz. evet. Amelin sünnette ve şeriatı uygun olması. Sünnete ve şeriatı uygun olması. Resulullah evet. evet. sallallahu aleyhi ve sellem kim bizim bir işimizde dinimizde ondan olmayan bir şey ihdas ederse o derhal reddedilir. Uyruğunda olduğu gibi. Müslüm'ün bir rivayetinde ise kim bizim işimizin, dinimizin üzerinde bulunduğu bir hale uygun olmayan bir amel isterse o derhal reddedilir. Şeklindedir. Evet. Bu halde ikinci temel şartımız kardeşlerim sünnete uygun olması. Birinci şart ihlas olması. Erol hocam ikinci şartımız ise sünnete uygun olması lazım. Sünnete uymayan, peyhambere uymayan peygamberin yaptığı gibi bir amel yapmadığımız zaman bilelim ki o amel ...asla kabul edilmeyecektir. Çünkü Peygamberi ...eğer biz Resul olarak gördüysek... ...ona da ittiba etmek zorunluluğumuz var. Onun yaptığı gibi yapmak zorunluluğumuz var. Onun kıldığı gibi namaz kılacağız. Onun tuttuğu gibi oruç tutacağız. Onun kurban kestiği gibi kurban keseceğiz. Onun abdest aldığı gibi abdest alacağız. Aksi halde Allah kabul etmiyor. Bakın burada açık bir şekilde... ...hadis var. Kim bizim yaptığımız amelimizin dışında bir amelde bulunursa o amel makbul değildir bundan daha açık bir hadis olabilir mi? kim diyor yani Resulullah aleyhisselatü vesselam benim yaptığım amelin dışında sünnetimin dışında bir amelde bir sünnette bulunursa o amel mergudtur kabul görmez ne anlıyoruz buradan? demek ki sünnete uymak zorundayız hadise uymak zorundayız peygamber örnektir modeldir önderdir madem biz müslüman olarak peygamberimizi doğruladık onu doğrulamak ona iman etmek demek uğur hocam onun gittiği yoldan gitmek demektir işte ikinci maddemiz de bu aslında bir üçüncü madde zikrederler alimler o da tevhid ehne olmak gerekir müslüman olmak gerekir mesela diyelim ki kafir bir adam düşünelim kafir bir adam dese ki ben Allah için şu an namaz kılıyorum dese hatta peygamber gibi namaz kılsa bunun ameli kabul olur mu Olmaz. Ta ki o kelime-i getirip Müslüman olmalı, Müslüman olduktan sonra Allah için yapmalı, sonra da kardeşlerin sünnete uymalıdır. Aslında üçüncü şart da temel şartlardandır. Burada kaç şart zikrolundu? İki tane. Ama üçüncü şartı da unutmamamız gerekiyor. Aksi halde bir tane münafık, bir kafir, bir Yahudi, bir Hristiyan gelse, Tamam ben de sizin gibi Allah için yapıyorum dese, ben de sizin gibi aynen namazları kılacağım, oruçları tutacağım dese Allah bunu asla ondan kabul etmeyecekti. Güzel. Şimdi geldik son noktaya Allah'ın izniyle. Birinci noktada ibadete değindik. Tanımını yaptık. iki çeşit dedik. Zahiri ibadetler ve gizli ibadetler dedik. Sonra ibadetlerin kabul içinde üç tane temel şartı diklettik. Şimdi geldik son noktamıza. evet. Allah'ı tek ibadet edilen olarak birlemenin gerekli değil. Herkesin ibadetin tüm türleriyle sadece ama sadece Allah-u Teala'ya ibadet etmesi gerekir. Kişi ibadetin bir bölümünü bile olsa Allah Azze ve Celle'den başkasına yapamaz. Ne Allah'a yakın bir meleğe, ne Allah'ın gönderdiği bir peygambere, ne de bir evliya veya bir başka birine. Bilakis kişinin dinini ve ibadetini, Tümüyle Allah'a yönetmesi sadece onun için yapması şarttır. Bunun içindir ki Kur'an'daki ilk emir Allah Subhanahu ve Taala'nın ibadet, ibadet etme hususunda olmuştur. Mitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Evet ayete geçmeden önce o zaman şöyle anladık değil mi kardeşlerim? İbadeti sadece Allah'a yapacağız. Allah'tan başkasına yapmayacağız. Bir peyhambere de yapsak, bir meleğe de yapsak, bir sanihe de yapsak Allah kabul etmeyecek. Bir ibadetin bölümlerini, bir bölümlerini Allah'a bir bölümlerini başkasına da yapamayız. Namazı Allah'a işte kılalım. Orucu başkası için tutalım. Bu olmaz. Veya namazı, orucu, zekatı, haccı Allah için yapalım. Ama duada, yardım istemede gidelim ölüden türbede yatandan isteyelim. Bu da olmaz. O halde ibadetin hem zahirini hem gizli olanını yani kalple alakalı olanını sen yoktun Erol hocam onun üzerinde değindik kalbinde yaptığı ibadetler var nasıl ki biz zahiren namaz kılmak oruç tutmak e, zekat vermek kaçça gitmek Kur'an okumak cihad etmek davet yapmak komşuya iyilikte bulunmak mümine güler yüzde bulunmak bunlar zahir ibadetler bir de gizli ibadetler var kalbin yaptığı ibadetler Allah'a güvenmek Allah'a dayanmak Allah'tan yardım istemek Allah'a iman peygambere iman kitaplara iman meleklere iman, ahirete iman, kadere iman, hayırla şer'iyle Allah'tan geldiğini doğrulamak. Bunlar da bir ibadet. Bunlardan birini Allah'a değil başkasına yaparsak şirk koşmuş oluruz. Şimdi birisi gitse Peygamberimizin bir soru olarak bunu bir konuşalım. Medine'ye gitse Peygamberimizin türbesine değil mi biliyorsunuz yeşil bir kubbe var önünde elini açsa ya Resulallah bana şifa ver dese bu ibadet olur mu olmaz mı? Evet. Ne olur? İbadet olur Allah'a değil? Evet. Peygamberimize ibadet. Et. Peygamberimize ibadet olur. Ibadet Hı -hı. Çünkü şifa değil mi? Yani yardım istemek kimden olur? Allah'tan. Yani istiana, istiğafte, zorlukta, meşakkatte, acıda, hastalıkta, değil mi? Şiddetli bir sarsıntı anında biz kime döneriz? Allah'a. Ama biz Allah'a değil de peygambere döndük. Allah sevmiyor mu peygamberi ki yani biz ona bu şekilde yalvarmıyoruz yani o da Allah'ın bir kulu değil mi Allah'ın en sevdiği bir insan değil mi Allah onu alemlere rahmet olarak göndermedi mi ne var yani ondan istersek ya Resulallah bize şifa ver ya Resulallah ümmetin şu an öldürülüyor katlediliyor yurdundan sürülüyor ya Resulallah yardım et desek olur mu? Olmaz. Neden olmuyor? Evet. evet. Çünkü biz bu yalvarmayı, bu duayı Allah'a yapmalıyız. Peygamberimiz öldü. O bir insandı, o beşerdi. Onun bir şu an insanlara faydası olduğuna inanmak şirk olur. Ne bir peygamberden ne bir melekten, ne ölmüşten, ne bir salihten... Ne uzaktaki bir efendiden, ne bir kabirden, ne bir türbeden, ne bir yatırdan. Medet isteyemeyiz, yardım isteyemeyiz. İstersek, ibadeti Allah'tan başkasına yapmış oluruz. Zaten buradaki son noktada üzerinde durduğumuz husus bu. İbadete sadece Allah hak eder. Maalesef günümüzde bunu yapıyorlar ya. Orada şöyle bir alise, Ya Rabbi Resulullah'ın yüzü hürmetine denilir bir alise. O da bidat kısmına girer. Her yani ne kadar şirk olmasa, olmasa da evet. onun yüzü öldürdün. yüzü öldürdün Hı. Allah'tan istiyorsun. Evet. Ama sevgilin miydi Resulullah'ın da tevessül ediyorsun. ediyorsun. Evet. Hani burada Allah'ın Resulü ölmüş zatını tevessül ediyorsun. Zatla tevessül bidattır. İmam Ebu Hanife bidat demiştir. İmam İbni Teymiye bidat demiştir. Sünnette zaten yoktur bu. Şimdi biz Tevessülde üç şey biliriz. Kabul olarak tevessül, kabul edilen tevessül üç çeşit. Birincisi Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla dua ederek Allah'tan isteriz. İkincisi sanih amellerimizi ortaya koyarız. Ya Rabbi bu namazımla, orucumla, zekatımla değil mi? Okuduğum Kur'an'la, dualarımla senden isterim. Sanih amellerimi arz ederim. Üçüncü tevessül ise makbul olan yaşayan bir kardeşimin duasını isteyerek... Ömer Hocam diyelim memleketine gidiyor, bize haber veriyor veya Uğur Hocam memleketine gidiyor, bize haber veriyor. Ben de diyorum ki ya Uğur Hocam veya Ömer Hocam duanda bizi unutma, bizi inşallah duanda unutma, bize dua et ki Rabbimiz bize inşallah mağfiret eylesin, bizi esirgesin. Bu dua meşrudur. Hani ben e, Ömer Hocam'ın bana yapacağı duayı vesile ediniyorum. Bu meşrudur ama bu üçünün dışında başka bir vesile meşru değil hatta peygamberin yüzü suyu hürmetine demekle bu meşru değil. Neden? Çünkü bunu sahabe yapmadı. Sahabe yapmadı. Mesela örnek verelim. Ömer bin Hattab'ın döneminde kuraklık vardı. Hayvanlar telef olmuştu. İnsanlar susuzluktan kırılmıştı. Ve sahabe, radvanullah aleyhim aralarında istişare ettiler. Dediler ki biz dua edelim. Allah da bizim duamıza icabet etsin. Bunun üzerine aralarında konuşma geçti ve şöyle bir karara vardılar. Abdullah İbn Abbas, "Ey hocam, Abdullah İbn Abbas'a gidelim. Abdullah İbn Abbas'a diyelim ki imam ol, sen dua et. İmam ol, sen dua et. Biz de ona amin diyelim. Dua ettiler, amin dediler. Allah bir müddet sonra onlara yağmur yağdırdı. İbn Abbas işte Ab Abbas Abdü değil mi? <gülüyor> evet. Şimdi peki burada soru şu. Neden, neden gidip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarının başında Ya Resulallah Rabbine dua et, senin yüzün suyun hürmetinle Rabbimizden istiyoruz, bize yağmur yağdır demediler. Bir başka tabirle. Ya Rabbi şu mezarda yatan peygamberinin yüzü suyu hürmetine duamızı kabul et demediler. Eğer bu caiz olsaydı insanlar içerisinde en layık olan peygamberdi. Peki neden abbas ıbdun talebe gidilmedi? Gidildi. Onun için gidildi. Çünkü onun duasıyla Allah'a vesile edinildi. Zatıyla değil, onun duasıyla. Eğer zatla tevessül meşru olsaydı peygamberimizin mezarına gidilir, ondan yardım istenirdi. O halde yüzü suyu hürmetine demek filanın hakkı için demek bunlar dinde bidattır. İmam Ebu Hanife İmam Muhammed İmam Yusuf bunlar eserlerinde Hanife fıkhının bütün kitaplarında bidat olduğu yazılıdır. Bunları bu şekilde evet, doğrulayacağız. duaya tevessül. Yani. Evet, duasını isteyeceğiz. Zatla değil. Yani yaşayan bir insanın sadece duasıyla zaten ölmüş bir insan aracılığıyla tevessül olmaz. Evet. E, böyle etrafa düşmesinin nedeni? E, tek şefaatçi olacak. kendisi mi? Diğerler şefaat Bu dünyada kullanmıyor, O noktadan hareketler işte Peygamber'in yüzüne göre şefaat veya Peygamber'in şefaat dualar? Dünyada şefaat isteme hakkımız sadece ve sadece Allah'tandır. Ya Rabbi şefaat et yani yardım et. Ancak şöyle bir duamız meşrudur. Ya Rabbi Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini kıyamet gününde bana maile Çünkü sahabi böyle bir dua talebinde bulunduğunda sahabiye Peygamber böyle bir duayı Tirmizi'de geliyor öğretmişti. Şefaatul uzma dediğimiz Peygamberimizin tevhid ehline dua edeceği mağfirette bulunması için Rabbinin talebinde bulunacak. Rabbinden talepte bulunacak. Bu meşrudur. Şefaat bölümü gelecek. İleride Allah'ın izniyle buna değiniriz. Evet hocam. İntekim Allah-u Tavrı'nın şöyle buyurmuştur. Ey insanlar, sizi ve öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki sakınırsınız. Evet. Ayet ayet açık değil mi? Bakın. Ya eyyühen nâs u'budu rabbekum Ey insanlar, sizleri yaratan Allah'a kulluk edin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, tapmayın, kulluk etmeyin. Allah'tan başkasının emrine, hukukuna asla gönül vermeyin. Onun emrini, onun hükmünü, onun hukukunu yüceltin. Onu doğrulayın. Devam edelim. Evet. Her peygamber de kalbine şöyle demiştir. Allah'a ibadet edin, sizin için ondan başka ilah yoktur. Evet, müminun... 23 Abdullah alekum min ilahin gayru Allah'a kulluk edin ve ondan başka da kulluk edeceğiniz yoktur. Demek ki ibadeti hak eden sadece Allah Subhanahu ve Taala. Burada çok güzel bir söz. Gelen bütün peygamberler bu davetle geldi. Yani bu tevhidle geldi. Bir tek Allah'a kulluğa davetle geldi. Peki Allah'tan başkasına kulluk varmış ki demek ki sadece buna davet ettiler. Kimisi tağutlara taptı kimileri şeytanın yolunda gitti ona taptılar kimileri hevalarına taptı değil mi hocam kimileri peygamberlere kimileri taşlara kimileri insanlara değil mi kimileri kendi elleriyle diktiği ağaçlara taptı hatta öyle kavimler geldi kadınlara tapanlar oldu mala tapanlar oldu değil mi dolayısıyla insanlar güneşe tapan yıldıza tapan daha da çoğaltabiliriz günümüzde ineğe tapan değil mi paraya tapan, futbola tapan yani bu tapma yani değişken bir şekilde devam ediyor. Allah'ı terk ediyor, futbola ilah görüyor. Yani Allah için öldürmüyor ama bir Fenerbahçe'de olduğu için mesela çocuğu bıçaklıyor, öldürüyor yani. Güncel olduğu için hocam bu, bu bir e, bir Arap bir e, alimin kitabında bu Musa bize göstermişti. Oradan getirdiği bir kitaptı. Musa'yı bir e, var ya biz fellah diyoruz ya amca o, onların kitabı mecmu diye bir kitapları var. O kitaptan çekilmiş, fotoğraf çekmiş kitaba eklemiş bu şekilde öyleydi. Orada diyor ki biz musayriler diyor, musayriler hellahlar yani iki şeyi ibadet ederiz diyor. Birincisi Ali'ye Ali bizim ilahımızdır diyor. Böyle söylüyor. İkincisi de diyor kadının gerçekten. Evet. Kadının tercihler. Kadın cinsel olur. Bu şekilde eriyor. Diyor ki bir kadın diyor erkek gibi erkek gibi bir e, erkeğin bulunduğu sınıfta değildir diyor. Yani e, sırlara, dini tek, mükellefiyetlere şey değil Vakıf değil. Ee, yani Yakın değil. Evet. Yani mükellef değil diyor. Onun diyor tekniğe muatak olması için, şey olması için diyor orasını diyor müstahili kardeşlerini açması gerekir oraya açması gerekir. Ne kadar çok açarsa, o kadar yükselir diyor. Hatta diyor, şeyhlere, kendi onlarla küçükler var ya, şu, Hı -hı. Onlara diyor, açarsa en kısa zamanda yükselir. Kitapları böyle yani, neye ibadet ediyorlar yani insan nelere ibadet ediyor. Bu ibadetle ilgili hocam, yine şey olacak ben, yani alt kelimesinin ne olduğu ile ilgili biraz Hı -hı. bakmıştım. Hı -hı. Ee, kulluk diyoruz biz, köle kelimesi de alt kelimesiyle ifade ediliyoruz. Yani evet, kölelik. Köle, evet. köle şey, e, şimdi e, gidip, üzerinde gidilen yola, rahat gidilen bir yola, gidilmesi kolay yola da bu alt kelimesiyle alakalı mabet mi diyorlar, ne diyorlar? Böyle bir e, şey, evet. şu an Hakikaten yani kölelik dese, insanın gerçekten kölesi, kimin kölesi insan? Sahibi, parayı veren, onu kazanan, üzerinde mülk sahibi olan kimse, o kölenin sahibi odur. E o zaman yani yeryüzüne bakalım. Yani bizim sahibimiz ancak Allah'tır yani. Ne peygamber bizim sahibimizdir, ne melekler bizim sahibimizdir, ne yöneticiler, ne krallar bizim sahibimiz değil. Yani üzerimizde malik olan ancak Allah'tır. Biz evet. onun mülküyüz yani. Allah subhanahu aleyhi mülküyüz, onun kölesiyiz yani. Peki Allah için ne mülkünde olmamıza rağmen olduğumuz halde Allah'tan başkası benim sahibimdir demesi bir insanın şirk gibi oluyor. Hmm. Yine mesela ibadetlerde de bir köle efendisi ne demişse onu yapar. Peki diyor ki efendi efendi sana şöyle yap dedi sen yok efendimin dediği kafama yatmıyor. Hareket etmeyeceğim. Hmm. Daha çok para kazandıracak şu işi yapayım. Hmm. Şöyle yapayım, böyle yapayım desek işi. Efendi bundan razı olmuyor. Evet. Efendi bundan razı olmuyor. Efendi diyor ki, sana çizilmiş bir şey var. Yetkin var, sorumluluğun var, görevlerim var, şunlar var, bunlar var. Ben ne demişsem o şekilde yap. Bunun dışına çıkma. Fellahların efendisi kim oluyor? Ali hani, Adama. Hazreti abi. Hazreti Ali ilahımızdır diyorlar. Tabii. tabii tabii. Biz de bunların e, cenaze namazını kaçırıyordak. Göstermiyorlar çünkü. Yani bizim yaptığımız gibi yapmıyorlar çünkü şeylerle. Yani törenleri İslami usullerde değil, takiye Müslümanmış gibi görünüyorlar toplumda bunlar. Halbuki kendileri, kendi iş dünyalarda biz Müslümanız demiyorlar. Müslüman olarak kabul etmiyorlar. Ama dönenler doğru, benim en yakın bir arkadaşım var ticaretlişeşimden. Güzel Kur'an okuyor ama sen de... Değil mi? Namaz ama Arap'tır O bellak değil abi. O Nusayri değil o dönmüş Müslüman olmuştur Şimdi şöyle ama bir de şu var Hani Nusayri dediğimiz Arap Alevileri de var Arapça biliyor, Kur'an biliyor, okuyabiliyor Yani bunlardan Haberdar ama sonuçta Yine bu insan inancı gereği Hayat sürüyor, anlatabildim mi? Belki amcamın kastettiği o da olabilir ama belki dediğiniz gibi inşallah umulur ki teslim olmuş, Müslüman olmuş, Müslümanların safına geçmişti. Siz kendinize bir evet onlardan dönmüş, soğukta çalışıp dönen çok güzel böyle şeyin talebeleri, Şahfas'ın, Salih talebeleri hı hı. var şey gibi var, tabi. Da, onlar da var, kendi arkadaşlarımızdan da var. Gerçekten dönmüş Müslüman olmuş, bunlar da değil. Bizimle birlikte mescitlerde Allah'a ibadet eder insanları. Namaz evet. kılma ayrımı olabilir mi? Hayır hiçbir fark yok. Hayır bizim gibi namaz kılıyor. Onların... Dönmeyenler namaz Onların namazları da şeyi yok. Bizim kıldığımız gibi namaz kılıyor. Dönmüyorlar namaz yok. Onu soruyorum yani. Aşkın idarete mi namaz Bizim gibi namaz kılıyor. kılıyorsa dönmüş. Tabii. Onu soruyorum. Tabii Tabi. Tabi bizim gibi şu an kılıyor döndüğü için ama ya, normalde o. onlarda bizim Öyle, kıldığımız bizim gibi yok. ibadet yok yani kendilerine ait rütüeller var hepsi İslam dışı evet. tevhid dışı, şirke bulaşmışlar haramın içindeler yani şu an zaten Suriye'deki katliamcıların tümü Musayiridir Laskiye'den gidiyorlar bugün Hatay'da, Reyhanlı'da yaşanılan bütün bu acı olayların temel müsebbibleri aslında bunlardır yani Arap Alevileri bunlar ve Nusayri'ler yani Allah muhafaza Hı, neyse bu kardeşler bu evet 11'dir, 11'dir, 11'dir. Onlara evet. Onlara evet. Hemen şu dersi bizi bitirelim. Allah'ın izniyle yine konuşuruz. Sadece Allah-u Teala'ya ibadet etmek peygamberlerin davetinin esasıdır. Nitekim Allah-u Teala'nın şu buyruğu bunu göstermektedir. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız bana kulluk ya da ibadet edin diye etmiş olmayalım. Enbiya 25. Evet. Devam edelim. Hatta Allahu Teala ibadet etmek şu ayette buyurduğu gibi insanların ve cinlerin hepsinin yaratılış gayesidir. Ben cilleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yaptım. Zariyat 56. Evet. Bu halde bakın e, Enbiya 25'te ve me ersenne min qablikem rasulen illa nuhu ileyhi enne la ilaha illa ana Allah ayetinde biz senden önce bütün kavimlere peygamberler gönderdik. Gönderdiğimiz peygamberlere de bir tek Allah'a ibadet edin. Tapulmaya layık olan benim. Yani Allah subhanahu ve teala benim diye onlara emrediyordu. Gelen peygamberler de nitekim bu gerçeklere davet etti. Bizim de Allah'a kulluk için yaratıldığımıza dair son bir ayet var. Üzerinde duruyoruz, bitiriyoruz. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım demek ki bizim yaratılma hikmetimiz dünyaya gelme gayemiz bir tek olan Allah'a kulluk etmek ibadet etmek buradaki liya'budun liyuvahidun olarak da tefsir edilmiştir yani ibadet etmek bir başka tabirle de Allah'ı bilmek için bu dünyaya gönderildik asla onunla beraber bir zata ikinci bir varlığa ibadet hakkımız yoktur. Burada kalalım Allah izin verirse bazı ibadet çeşitleri var bunları da önümüzdeki dersimizde görmemiz lazım az az gidelim muhtesar bir şekilde ama bu ibadet çeşitlerini her bir Müslümanın bilme zorunluluğu var. Aksi halde şirke düşebiliriz. Onu da Allah izin verirse haftaya bırakalım. Bir soru işleyelim fıkıhtan İnşallah 36 ve 37. sorularımızı buna değinelim. Ahmet hocam inşallah. 36. soru. Evet. Herkeste de var değil mi şu an dokümanlarımız? Evet. 36. sorumuz. Evet. 36. soru. Kuyuya veya yağ içine düşen bir fareyin necasetliği nasıl temizlenip sünnetten deliliği açıklayınız? Tabi biz daha önceden de dedik. Bazı sorularımız şu görmüş olduğunuz kitabın Arapçasından Türkçeleştirilmiştir. Yani oradaki Arapça metinler Türkçeleştirilerek soru şekline getirilerek hazırlanmıştır. Bir de bu belki şu an bizim çağımızda yaşanılan bir hadise olmayabilir, fıkıh olmayabilir. Yani kuyuya veya yağ içine düşen bir falenin necasetliği nasıl temizlenir? Yani bu yağı tümden atacak mıyız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Elimizde yağımız azsa bir necasetten bir fareden dolayı onu çöplüğe mi atacağız? Bu konuda sünnet bize ne öğretiyor? Sünnetten delille bunu bir cevaplayalım hocam. Evet. Necis olan fareyi atmanı ve etrafında kalan yerler bu durum yerler bu durum temiz olur. Evet. Necislerin İbn Abbas ya düşen farenin konumu hakkında sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ve etrafındakileri atın ve yalnızda yiyin. Buhari. Evet. Şimdi necis olan ölmüş bir hayvan leştir. Bir leş olduğu için necistir. Böyle bir hayvan düşünelim ve yağın içerisine düşmüştür. Katı bir yağ ve biz o yağın o bölümünü, leşin olduğu farenin olduğu bölümü alırız atarız. Belli bir boyutunu ne yaparız temizlemiş oluruz. O şekilde onu kullanırız kardeşlerim. Anlatabildim mi? Yani efendim bu katı yağda ama sıvıda iş değişir. Çünkü yayılır ve karışır. E nereden alıp atacaksın? Dolayısıyla burada çok dikkat edeceğiz. Gerçi bizim şu an böyle bir fıkhımız yok şu an bunları böyle yaşadığımızı inanmıyorum da köylerde, kasabalarda daha çok insanlar yaşar. O halde bu mesele Peygamberimizin bize öğütlediği, bakın İbn Abbas'tan geliyor, onu ve etrafındakileri atın ve yağınızdan yiyin demiştir. Bu katı yağ için geçerlidir. Yani genelde zeytinyağı ne zaman donar? Kışın donar. Yani onu da göz önünde bulunduralım. Şimdi önemli bir soru. 37. soru. Evet. Yani bu soru necaseti gidermede su şart mı yoksa diğer sularla şey, meyve suyu caiz mi? Yani biz bir necaseti temizlerken ille suyla mı temizlemeliyiz? Veya suyun dışında temizleyiciler de var mı? Mesela meyve suyu temizleyici olabilir mi? Kolonya temizleyici olabilir mi? Veya bir içecek, yani farklı bir suyun dışında bir şey temizleyici olabilir mi? Bu konudaki görüş var. Evet, ille sadece suyla temizlik olur diyenler. Hayır, suyun dışında da temizleyici olanlar vardır. Şimdi o görüşleri okuyalım ve dersimizi bitirelim. Bir, necaset ancak su ile giderilir. Suyun dışındaki sıvılarla necaset giderilmez diyenler. İmam Mali, Ahmet bin Hanbel, Şafii, Şefkani. Delilleri şunlardır. Birinci delil sizi onunla tertemiz yapmak için üstünüze gökten bir su, indir bir su indiriyordu. Yani bir. Evet birinci görüşün alimleri bakın necaset ancak suyla giderilir demişlerdir. Buna kendilerini iten sebep şudur. Çünkü şari yani din koyan Allah ve Resulü suyla temizlemeyi emretmiştir. Suyum dışına çıkmamıştır. Temizleyici olarak suyu zikretmiştir. Dolayısıyla biz de suyun dışında başka ikinci bir temizleyici kabul edemeyiz demişlerdir. Buradaki temizleyici hangi anlamda yani? Hani mesela bir necaseti temizleme. Mesela kalkalım abdestimizi giderme anlamında meyve suyuyla abdest alalım diyemeyiz. Yani buradaki necaseti bedemde, mekanda, elbisede bulunan bir nicasetin temizlenmesi, arınması anlamında su yeterlidir demişlerdir. Suyun dışında başka bir şeye gerek yoktur. İlle bu olması gerekiyor demişlerdir. Şevkani de bunlardan bir tanesi. Alimlerden son dönemlerde gelen biri o. İmam Malik bakın bu görüşte, İmam Ahmed bin Hanbel bu görüşte, İmam Şafi bu görüşte. Delillerine enfal 11, sizi onunla tertemiz yapmak için, sizi onunla tertemiz yapmak için, gökten su indiren O'dur. Demek ki Allah suyun için indirmiş? Sizi tertemiz yapmak için. Demek ki tertemiz yapıcıysa, temizleyiciyse, Allah haber vermişse, biz bütün necaseti ancak suyla temizleriz demişlerdir. Bu ayeti delil almışlardır. İkinci delilleri. İkinci delil, Resulullah bedeli birinin mescide bev, bev dedince necaset üzerine su dövülmesini emretti. Hayırlısı. Evet. ikinci delilleri de bu. Biz diyor peyhambere baktık. Bevil necistir. Necaseti temizleme konusunda da bir kova su istedi. Suyu da üzerine döktü. Neden başka bir şey istemedi? Yani madem ki su temizleyiciydi Allah Resulü onu istedi. Eğer başka bir temizleyici olsaydı onu da talep edebilirdi. Değil mi? Bu anlamda sudan başka bir temizleyici yoktur diye bu görüş. İkinci delil olarak da bunu almıştır. Dinleyelim. Üçüncü delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Seleme ehli kitabın kaplarını suyla yıkamasını emretmesi. Evet. Ebi Sanebe, Ebi Sanebe'ye yani Allah Resulü ehli kitabın kaplarını suyla yıkamasını emretti. Çünkü ehli yani kitap kaplarında domuz etini değil mi? Veya içkilerle bir şeyler içerler kaplarda, bardaklarda. Allah Resulü Böyle bir necaset barındıran kap ve bardakların suyla temizlenmesini emretti. Demek ki su temizleyici. Necaseti arındıran temizleyen demek ki suymuş. Yani birinci görüşün delilleri kuvvetli. Dikkat ederseniz değil mi? Ayet getiriyorlar, hadis getiriyorlar. Ben şu an biraz daha kuvvetli görüyorum. Bakalım neticede ne olacak? <gülüyor> Dördüncü delil. değil şevkari. Şarînin hükmü gereği suyun necaseti temizlemesi vasfı asıldır. Bu asıldan başkasına dönme caiz değil ancak delil şarîhen sabit olduğu takdirde dönüldü. Evet yani şarî hüküm koyan, şeriat koyan, bize ibadetlerimizi belirleyen veya onun necis olduğunu belirleyen yani Allah ve Resulüdür. Şimdi suyun temizleyici olduğunu kim belirledi? Allah ve Resulü. Peki Allah'ın Resulü onun dışında ikinci bir temizleyiciden haber verdi mi bu noktada? Haber vermedi diyorlar. Hep bakıyoruz ayetler, hadisler hep suyun temizlediğini söylüyor. Yani temizleyici, necaseti temizleyici asıl olan nedir? Necaseti temizlemede asıl olan sudur. Onun dışında başka bir şeyden zikrolunmuyor. Dolayısıyla Şevkani bu görüşü getiriyor. Biz diyor bakıyoruz Kur'an'a, sünnete. Başka bir suyun dışında temizleyici görmüyoruz. Devam edelim o cümleye. Temizleyiciliği belli olandan, temizleyiciliği belli olmayana dönmek şeri usulden çıkmaktır. Gerçekten kaide. Bu kitapta yazıyor. Temizleyiciliği belli olan bir su var. Biz ama temizleyiciliği belli olmayan, muayyen belli olmayan bir ikinci şeyin üzerine gidiyoruz. Onun temizleyici olduğunu iddia ediyoruz. Oysa var olan suyla temizlemeyi yeterli görmek gerekir diyor. Allah hepsinden razı olsun. Fıkıh aslında güzeldir yani. Böyle ince anlayış, ince fıkıhtır. Dolayısıyla fıkıh işlerken insan gerçekten matematik işler gibi zeka çalıştırıyor. Ben öyle hissediyorum yani. Şimdi bu delillerden sonra dört tane delil ortaya koydu. Bu birinci alimler adeta dediler ki Mahmut hocam bunlar bizim delillerimizdir. Biz bu görüşün alimleri olarak bu dört tane delili size getirdik kapı gibi önünüze koyduk. Şimdi bir de bunun muhalifleri var. O alimlere gidelim. Evet. Neca, necasete gideren ne varsa onunla temizlemek caizdir. Bu su şart değildir diyenler. Bu sefer de ikinci görüş onlara muhalefet etti. Adeta münazara yapıyorlar. Durun hayır. Yani necasete gideren ne varsa yeterlidir. Necasete gideren ne varsa. Suyun dışında ne varsa o da yeterlidir. Şimdi bunlar da akıllı herhalde bunlara karar vermeyecekler. Onlar da delil getiriyorlar. Evet. Ebu Hanife, Malik, Ahmet, Şafi, İbn Hazm, İbn İmam İbn Teymi, Teymiyye, İbn Hüseyin tercih edilen bu görüş. Görüştür. Yani. <gülüyor> evet. Tabii bu biraz daha kolay. Biraz fıkıhta ben kolaylığı seçiyorum ama delil olduğu müddetçe. Bakın dikkat ederseniz yine e, büyük imamlar yani bu ikinci görüşün mensupları. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmet, İmam Şafi eski sözüyle. Yani demek ki son sözü birinci görüşte kalmış. Ama eski sözü demek yani İmam Şafi iki görüşte gitmişti. Bazen değil mi ilk dönemlerinde yeni görüşleriyle sonra da son görüşleriyle. Dolayısıyla biz eski sözünün şu an ikinci görüş olduğunu söylüyoruz. İmam Malik'te de olabilir. Evet. Evet. Evet. evet. İbn-i da var. İmam İbn Teymiye'nin görüşü bu görüş. Yine İbn-i görüşü son dönemlerde yaşayan büyük alimlerden biri. Delillerini okuyalım. Birinci delil şari. Hüküm koyan allah Resulü bazı necasetin su dışında temizleneceğine cevaz vermiştir. Taşla temizleme, pabuçtaki necaset toprakla temizleme, yerlere sürülen etek uçlarının yerlere sürümesiyle e hakikaten biz geçen haftalarda değindik taşla temizleme su olmadığı yerde biz temizlenmek istediğimiz zaman değil mi taşla temizlenebiliyoruz doğru mu hatta taşın olmadığı yerde değil mi bir bezle kağıt parçasıyla başka alternatifimiz yok değil mi temizlenebiliriz peki yine pabuçta hani necaset vardı annemiz geldi değil mi bir sahabe annemiz sordu Allah Resulü ne dedi yürüdüğün zaman o eteğin dedi o pabuçla dedi ne olur temizlenir yani dolayısıyla toprak temizleyicidir hatta Allah Resulü köpeklerin salyalarından dolayı necasetten dolayı biri toprakla temizlensin demedi mi? Şimdi o zaman donduk şu an cevaplara e, nasıl cevap verecekler birinci görüş sonuçta ikinci görüşün delilleri de kuvvetli hadisler var devam edelim Sizden bir mescide geldiğinde ayakkabısının altını çevirerek altına baksın. Eğer necaset bulaşmışsa onu yere sürtsün. Sonra onlarla namaz kılsın. Evet hadis Ebu Davud'da geliyor. Ve sahihtir. Sizden bir mescide geldiği zaman pabucunun altına baksın. Pabucunun altında necaset varsa onu toprağa sürtsün. Değil mi? Çünkü toprak temizleyicidir, arındırıcıdır. Allahu Ekber delil. Allah Resulü demek ki suyun dışında toprağın da temizleyici olduğunu haber veriyor. O zaman birinci görüş bu noktada biraz zayıf kalmaya başladı. Evet hocam üçüncü görüş şey, geliyor. Resulullah'ın zercesi Ümmü bir kadın. Ben uzun etekli bir kadının ve necis yerlerde geziyorum. Buna ne dersin bu duruma? Ümmü Seleme Resulullah'ın şöyle buyurduğunu söyledi. Elbiseni temiz yer temizler. Evet geçen aslında haftalarda biz bu hadise değindik ve hadis Ebu Davut'ta Tirmizli i̇bn Mace'de geliyor ve hadis sahih değil mi? Uzun eteği olan bir annemize eteğinin toprağa değmesiyle temizleyeceğini haber veriyor. Eteği uzun yani pis yerden gidiyordu necis yerden gidiyordu görmüyordu bilmiyordu değiyordu ama temiz yerlerden gittikçe de onun temizlendiğini Allah Resulü haber veriyor. O halde şimdi bütün bu delillere baktıktan sonra tabi ben şahsi kanaatimi burada ortaya koydum ikinci görüş hem delilleriyle hem de aynı zamanda bir kolaylık açısından tercih edilebilini kişi su varsa suyla temizlik yapar su yoksa taşla toprakla ama bizim burada şunu göz önünde bulundurmamız da güzel olur asıl güzel temizleyici giderici sudur suyun olmadığı yerde biz bu tercih hakkımızı kullanabiliriz. Ben zannetmiyorum ki su varken kimse taşı veya bir e, kağıt bezi veya peçeteleri kullanmıyorlar. buharla Kul e, suyla mı dur. Onun hakkında teknik bilgim yok. Yani o, teknik Duharla, bilgim yok. E, tozlarda, e, evet. tozlarla su, su var ya buharla bu mu var. var Su var mı? Şeyde var mı kasar suyunda... Veya bu tuz ruhunda bunlarda su var mı yoksa bunlar orjinal suyla karışık mı bunlar ya, kimyalı yani bir takım ama Yoksa diyorum acaba bunlar da hani böyle yerden Zaten çıkıyor kendine da kendine üretiliyor gidiyor. Bunları içine su atarak hmm. yapamıyorlar yani ilacı aldığı gibi döken de hmm. içine su atıp görüyoruz Bunların delici özelliği de var evet. O noktada suyu batıp elbirliğini görüyoruz de Ben bunu da anlayamadım ya anlayamadım bir görüşün de sahibi, onların aynı imamlar. Bundan birinci görüşlerin e, bakamayacağız. Tabi. Önce birinci görüş savunalım, biri savunar. Tabi. Üç açıdan görüşler. Bir imamı gördüğümü gördün mü? Tabi. Bazen bir rivayette derler bu görüşte, bir rivayette bu görüşte olduğu söylenir. İmam Şafii'nin birinci görüşü, yeni görüşü buydu. Yani eski görüşü şuydu diye biliyorlar. Dolayısıyla bazen böyle rivayetler farklı olabilir. İşte ne da sıkıntı var? Yani sıkıntı değil de? Mesela. Namazın faizleri 6'sı içinde, 6'sı dışında diyoruz. Ebu Hanifah diyor ki 7'si dışında, 5'i içinde. Diğer 3 imam diyor, hayır 6'sı üstü, İktidar tekbiri söylüyorum. tekbiri 3 imam fazla diyor, Ebu fazla değil diyor. Şimdi o zaman 3 imama uyuyacaksak burada biz ara tekbirlerde değerimizi kaldırıp duvarcaya götürecek miyiz? Zaten ara tekbirlerde dediğimiz omuz vizasına kadar sünnettir. Bunu yaparız. İftitah tekbirinde bu da elbette namazın vaciplerindendir. İftitah tekbir Allahu ekber dediğimizde götüreceğiz ya omuz hizası ya kulak hizası. Kulağa vurma yok. Sen böyle yapıyorsun. Kulağa vurma, vurma yok. Yok. Kulağa vurma yok. Yok. İşte bu bu bu dinde yok. Bu bidattir. Evet. Kulak hizası Evet. Kulak izası veya omuz hizası. Sonraki var. O da sünnettir. Onlar da ara tekbirlerde hani rukuya giderken, rukudan kalkarken Sünnettir bunlar. Şimdi biz Peygamber yaptı mı? Yaptı. İmamlar da bunu onayladı mı? Onayladı. Ama biz bunu yaparız. Yapmayan kardeşimize de bu konuda bir şey demiyoruz. Yani ille dayatmayla, zorlamayla benim gibi yapacaksın demiyoruz. Ancak genelde zorlama, dayatma ellerini bu kaldıran kardeşlere oluyor. Ya yapma kardeşim diyor. Bunun için fitne çıkartıyorsun diyor. Mescitte niçin yapıyorsun diyor. Yani genelde %90 dayatma, zorlama, hani çoğunluğun azınlığa olarak yüklenmesiyle meydana gelir. Bir sorumuz var onu da işleyelim. Çayımızı içerken detaylara inebiliriz. İmama uyduğumuz zaman da bu ara tedbirlerde biz kaldıracak mısınız? Tabii. İmama Çocuklar var. Kapıyı hafif kapatabiliriz hocam. Sen imama uyuyorsun. mı Hayır. İmama uyduğumuz gibi bizim de oralarda özellikliğimiz var. İmama uyduğumuz yerler Tekbirde tek tekbirinde bir, rukuya giderken iki, rukudan kalkarken üç, secdeye giderken dört, secdeden kalkarken. İmam burada uyulması gereken imamdır. Ama diyenlerinde mesela dualar okuyoruz. Ya bizim o zaman imamımız dua okuyorsa biz niçin okuyalım demiyoruz değil mi? Mesela secdede, rukuda. Sen diyor musun mesela secde ve rukudaki okuduğun dualarda? Ya imam okuyor yeterlidir diyor muyuz? Demiyoruz. Biz de okuyor muyuz? Okuyoruz. O halde Subhaneke'de okuyor muyuz? Ve onun kardeşlerini okuyor muyuz? Hemen namaza başlarken okuyoruz. Tıpkı bunlarda yaptığımız gibi tekbirlerde de, ara tekbirlerde de mutlaka sünnete uymak zorunluluğumuz var. Bir sorumuz var, onu bitirelim. 18. soru. Suyun dışın, dışındaki başka sıvıların temizleyici olması, hakiki necasette mi, abdestsizliği gidermede mi? Yani suyun dışındakilerin temizleyiciliği suyun dışındakilerin temizleyiciliği hakiki necaseti temizlemede mi yoksa abdestliği gidermede mi yani biz abdest alma konusunda biz biliyoruz ki su ancak bizim abdestsizliğimizi giderir onun dışında başka bir şey abdestsizliğimizi giderebilir mi ancak teyemmüm toprak o da delille sabit mesela meyve suyuyla hocam abdest alsak olur mu mesela şeftali suyuyla portakal suyuyla Elma suyuyla. Olur mu hocam? Tadı değişmiş, kokusu değişmiş hocam. Yani bunlar temizleyici, evet. Ama abdesti temizleyici değil. Belki hani onunla biz bir şeyi temizleyebiliriz. Elbisede kiri falan giderebiliriz ama onların abdesti gidermede asla bir etkisi olamaz. Değil mi Uğur hocam? Ben elma suyuyla abdest alsam olur mu? Bu olmaz yani. Portakal suyuyla abdest alınmaz. Şimdi onu Son noktayı okuyalım. Abdestsizliği gidermede sudan başka temizleyici yoktur. Beden, mekan, elbise temizlenmesinde ise suyun dışında necaseti gideren ne varsa onu kullanmak caizdir. O halde beden ve mekan buna benzer necasete bulaşmışsa suyun dışında temizleyici olan ne varsa kullanabiliriz. Ama abdeste geldiğimiz zaman veya hani cunupluğu gidermek istediğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Su. Ya abdest alacağız suyla. Ya da teyemmüm edeceğiz toprakla Subhanakallahümme ve bihamdik Eşvedü en la illa ente Ve estağfurullah ve etubu ilik Amd-i anhu an Amalin yusahibunir tarik Abhartu ve